Diyanet TV ekranlarından hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı makbul eylesin. Bu Ramazan soframızda da bu akşam yine birbirinden değerli iki konuğum var. Yusuf Güney kardeşim ve Fikret Sa Sağlam abim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı ee, olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. herkese. Allah razı dilerim, olsun. Herkese. Teşekkür ediyorum. İstanbul ezanı okundu. Dilerseniz oruçlarımızı açalım. Muhabbetimize <gülüyor> Değil, başlayalım. başlayalım. <gülüyor> Sizi aç bırakmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Estağfurullah>. <estağfurullah. gülüyor> Evet efendim, iftarımızı açtık, çay eşliğinde muhabbetimize devam ediyoruz. Lütfen sizlerde bizlere ortak olun. Ee, çok iki günzi de Öncelikle nasılsınız Yusuf abi? Biz Allah razı olsun, sağ olun misafirullah. Ee, Allah bereket versin sofralarınıza çok güzel yemekler. Tabii benim gibi bir şefe aşçı yemek beğendirmek zorudur ama evet, çok beğendim. Çok İngiltere'de biliyorum yani bir <gülüyor> geçmişiniz var o yönde. Beğendiniz mi? Latife yapıyorum tabii ki. De. Allah Allah'ın bütün nimetleri başımızın üstündedir. Yemek hiç hayatımda hiç yemek seçmemişimiz Sadece şu bamyayı sevmiyorum ama mübarek <gülüyor> ben yiyemiyorum ama bamya olayını bir gün bir, bir, bir, herhalde birçok arkadaşlarımız, izleyenlerimizde de bamya ile ilgili bir sıkıntısı vardır diye düşünüyorum. Onun dışında hiç yemek seçmem. Esasında şöyle yani geçen ben de bamya hiç yemezdim. Ee, bana bir büyüğüm dedi ki ben de bamya sevmiyorum demiştim. Bak dedi küçükken hani Acaba onu ilk nasıl yediyseniz o etkiliyor mudur? Belki, Belki de kötü bir iş, kötü bir ya yani kötü yapmıştı onu yaparken biri ilk çocukluğumda yemiştim. Belki de olabilir. O günden isibaren bitti ben daha yemin. Aynen. Ben dedim ya dedi ki bana hiçbir nimeti sevmiyorum deme dedi. Daha çocuklu yaşlarda benim kafamı böyle tank etti. Gerçekten hani her dediğin gibi her nimet Allah'ın bir nimeti ya. Yani yemiyorsan yiyemezsin. Çünkü her insan her şeyi yemez. Damak zevki var. sevmiyorum diye de tercih etmiyorum. Tercih, tercih etmiyorum. Pek ilgilenmiyorum. Allah, Allah, Allah, Allah gücenmesin <gülüyor> gibi. Harika. Ha, şey içtim. <gülüyor> Bamya çorbası yedim harikaydı. Ben de e, o zaman ilk defa keşfettim. Şey mi peki bütün müydü içinde Yok, yoksa... Yok böyle çok ufak ufaktı böyle. Yani doğranmış bir şekilde. Yani. Doğranmış. Ya, ya da yani. rendeden mi geçiriyor Yok böyle? o kadar değildi. Böyle katımsız bir şeydi ama çok büyük değildi. Böyle ufak böyle. Çok güzeldi. Hoşuma gitti yani. Fikret abi sever misin? Yani e... bak ben de yanlış seçtim. Sevimsiz değil. Hocam ben, beni seçp seçmem. Ne bozamıyorum <gülüyor> onu. Abi bu arada abi e, Fikret abi Trabzonlu memleketten. Biz, biz şimdi tabii değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Fikret abiyle biz tabii kamera arkasında başlamadan önce hemen Trabzon. Ne Trabzonlumuşsun? Ne o yüzden? Bak Fikret birbirimizi tanıyor mu? Oh diye başladık kaynaştık. Tanım. Yani birbirimizi daha yeni tanışıyoruz ama tanışmaya gerek yok zaten. Bu yeterli yeterli oluyor değil mi? <gülüyor> <Trabzon 'a> miyiz? <gülüyor> ya Trabzon denince benim aklıma hep fıkıra gelir nedense ya. Abi Trabzon'un zaten yani abim daha iyi bilir. Hani... Ha, tabi alimleri de meşhurdur. Alimleri Afızları de ama, da. hocaları da meşhurdur, Hoca... alimleri de meşhurdur. Değişik hocalar da vardır ama, <gülüyor> çok enteresan yani... Dünyadaki algı, algı olayından dışında kalan hocalarımız da var böyle. Hani beyin yakan hocalarımız. Onun dışında tabii gerçekten o konuda ilmi olarak çok değerlidir. Ama... Yani fıkraların yüzde sekseninin zaten gerçek hayatlardan geldiğini de birçok insan bilir. Yani... Biz onları zaten yaşıyoruz orada. Hani biz... Anlattığımızda burada işimize dostumuz, arkadaşlarımıza... E, gülüyorlar. Ama <gülüyor> hani biz... Bazen bunu hani <gülüyor> Tebessüm bile demiyoruz. Çünkü yaşıyoruz bunlar orada. Bir filan yaşıyoruz. Evet Fikret abi yani asli göreviniz postacılık ama onun yanı sıra farklı aktiviteler de e, icra ediyorsunuz. Bu da tabii hayatınıza farklı anlamlar katıyor değil mi? Yani kesinlikle e, çünkü zaman akıp gidiyor. Yani eğer vaktinize bir şeyler eklerseniz bu karınız, cebinizde kar. Yani biz gönüllü olarak postacılığın dışı, dışında e, koşturduğumuz işler var. İşte bunlardan birisi şu anda aktif olarak Türkiye İzlilik Federasyonu'nda İzliliği deriyim. O çok güzel. Aynı zamanda e, Bağcılar Belediyesi'nin izlerini çalıştırıyorum. E, bununla beraber kickboks antrenörüyüm. Oooo. <gülüyor> e, <gülüyor> biz o yani... zaman Trabzon'da Gumbuz derler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yumruğa Gumbuz derler. Aynen. Gumbuz iyi de o zaman. <gülüyor> evet. Yani bununla beraber e, yani gençleri topluma kazandırmaya yönelik onların yeteneklerini artırmaya yönelik böyle çalışmalar evet. yapıyoruz. Şimdi e, Yusuf kardeşimin çok güzel bir eseri var. Onun hikayesi de ben daha önce yine Ramazan programında almıştım sağ olsun gelmişti konuk <gülüyor> almıştım. Beraber çok keyifli bir sohbet icra etmiştik orada e, hikayesini gerçekten dinleyince böyle çok heyecanlanmıştım. Hatta ondan, etkilenmemek elde Yani gerçekten, gerçekten. Bir gün hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin evliliği noktasında Ay Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e soruyor. Beni seviyor musun? E, seviyorum. E, ne kadar seviyorsun? İşte, çok seviyorum ama ne kadar işte gördüğüm gibi. Tabi yıllar geçiyor. Sonra Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah kördüğüm ne alemde? O da diyor ki ilk günkü gibi Ya Ayşe'm. Şimdi bu hadiseden yola çıkma kaydıyla. Ben bu hikayeyi ilk okuduğumda tabi inanılmaz etkilendim ve şimdi tabi ki bakıldığı zaman daha Peygamber Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellemle tamam. ilgili hep böyle ilmi ağırlıklı olur mesela bilgiler biliriz ama aslında daha da böyle insani hadi insani günlük yaşantısı, ben çok merak ederim mesela nasıl yaşardı, nasıl ha? bir babaydı, nasıl bir eşti, Espriler, esprileri var mıydı, işte hani şakalaşır mıydı? İşte Hazreti Ali Hz. Ali'yle hani şakalık yaparlarmış mesela, onları buldum öğrendim mesela, hatta bir, bir birbirlerine sofrada bir şakası olmuş, onu da yeni öğrendim, onu da hazır laf açılmışken tabii, tabii. söyleyeyim. Hz. Ali önündeki hurmaları yiyip yiyip çekirdeklerini Peygamber Efendimiz'in önüne koyarmış, yermiş önüne koyarmış. Sonra eğilmiş kulağı demiş ya ya öyle Resul'ü demiş. Bayağı acıkmışsınız demiş tamam mı? Baksanıza demiş hep çekirdekler önünde. <gülüyor> o da demiş Hz. Ya Ali demiş sen benden daha çok acıkmışsın ki senin önünde hiç çekirdek bile yok demiş tamam mı? <gülüyor> Çekirdeksiz yutmuşsun anlamında. <gülüyor> yani bunlar benim hani acayip hoşuma gidiyor böyle bunları bilmek. Çünkü peygamber ahlakı denen bir şey var. Bizim aslında en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu. Aslında hani bu ahlaki yapıtlarımız hani az önce örnek verdiği gibi de abimizin hani böyle bir ecdattan gelen torunlarız ve bizim hepimizin donanımlı olması lazım. Kesinlikle. En az 2-3 bilmemiz lazım. Aziz, e, Fatih Sultan Mehmet 3-4 bilir, hatta 4 müydü yanlış bilmiyorsam daha de, fazla, daha fazla evet. olabilir. Yani e, gençliğimizden aslında beklenen bu, bizlerden beklenen bu ya da e, büyüklerimizin bizlere öğretmesi gereken şeyler bunlar ve donanım donanım donanım çünkü biz e, çok güzel bir ecdattan geliyoruz ve bunu yaşatmamız gerekiyor. Yani bu donanımı da niye donanacağız? İlmi kariyer noktasında, yani kariyer daha, mi yoksa insanlara faydalı olmak Sadece mı? kariyer değil aslında tabii. kendinizle alakalı, kendinizi geliştirmeyle evet. alakalı. Yani bu geliştirme açısından tabii çok eksik kalıyoruz. E, sosyal medyanın tabii ki bununla ilgili çok çok çok payı var. E, yani Nazihane yani çoğu sosyal medya mecralarında görüyoruz tabii gençlik genç arkadaşlarımızın o kadar çok boş zamanı var ki o boş zamanla oralarda heba ediyorlar. E, Sonuçta ben kızmıyorum. Ben hani genelde kızarlar ya işte Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle işte bak gençlik şöyle oluyor. Ben hiçbir zaman kızmadım. Gençlere gençler kızmıyoruz. ne görüyorsa onu yapıyor. Tabii, yani ebeveynler. bizlerden, ebeveynlerden ne görüyorsa. Kesin. Eğer ki bir baba, bir anne akşam eve çocuğu geldiği zaman elinde telefon işte ya biri oyun oynuyor, öbürü işte haberlere bakıyor, magazinlere. Ya bunu yapıyorsa çocuktan zaten pek bir şey beklemememiz Hı -hı. lazım. Bunun alt yapısını oluşturmayı bıraktık artık. Tahammülümüz kalmadı haliyle bunu çözersek bence gençlikle alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki deminki eserle alakalı? <gülüyor> Kördüğümle alakalı. Heh, bir okur musun? Peygamber Efendimiz'in bu hikayesini tabi etkilendikten Heh. sonra dedim benim buna dedim, bir beste yapmam lazım, bir eser yapmam lazım. Tabi düşünüyordum şimdi e, ilahi olacak ama hani çok ince bir çizgi nasıl yapacağım, nasıl yazacağım? Bu hani bir aşk şarkısına da benzemiyor ki çok hani dikkat etmek lazım hani güzel de olabilir, çok yanlış da anlaşılabilir. Çok zorlandım yazarken ama onun maneviyatını hissettikten sonra tabii çok 15 dakika falan aldım sözlerini yazmam. Böyle biraz seslendirebilirim. Valla çok iyi olur. <gülüyor> Fikret abi ister misin? Çok güzel olur hocam. Eyvallah. Yani Ramazan'ın bereketi soframıza yansıdığı Değil gibi mi? kulaklarımıza da yansısın. Eyvallah Harikasın. <gülüyor> evet. Senin sevgin bir körüdüğüm aşka ördüm. Senin sevgin bir körüdüğüm aşka ördüm. Yürüdüğün yollar olsam, öpsem, koklasam Nur cemalin bir kezi görsem, hiç uyanmasam Canımı yoluna kurban etsem odas Canımı yoluna kurban etsem odas Dostlar, defterine aciz köleni de yaz. Dostlar, defterine aciz köleni de yaz. Kördüğümü çözemedim, çözmek bilmedim. Senin sevdan bana ırmak, dinmek bilmedin. Ya Muhammed aşkın ile düştüm yollara. Bir şefaat ister gönlüm muhtaç kollara. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ya. Allah razı olsun. Benim burada en sevdiğim söz yazdıktan sonra tabi daha da böyle dikkatimi çekti. Canımı yoluna kurban etsem o da az, dostlar defterine aciz köleni de yaz diye. Şefaatle ne? bitiriyorsun ya hani diyorlar ya şefaate inanıyor musun? İnanıyorsan şefaat sana var, İnanmıyorsan yok yani en basit bu. Beyon da falan kazancın mı kaybetti kaybetti Cemşeksam şeyin adı. Sen de sen şey. Ama kazancı büyük, <gülüyor> <Aynen>. çok büyük. <gülüyor> ee, bu arada tabii Trabzon'da doğdunuz. Orada e, ilkokulu falan. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> İlkokul orada okudunuz değil mi? İlkokul. çocuk muydunuz? <gülüyor> Uf, çok yaramazım. Yani gerçekten evlerden olarak bu kadar yaramaz bir çocuk olamazdı. Ya siz... annemin hakkı ödenmez gerçekten. Annem kadıncağız her veli toplantısına geldiğinde yere bakardı benim yüzünde böyle. Yani hocalar yani okul sınıf öğretmenleri aralarında para teklif ederler birbirlerine ya yani bu o kadardı. Yani. Hani <gülüyor> benim sınıfımdan alana 100 lira vereceğim. <gülüyor> Diğer hocalar toplandı derdi, "Hocam senin sınıfta kalsın bir sana 200 lira verelim." diye. Yani gerçekten çok şeydi. Ama hiperaktiftim, duramıyordum. Hani Hala da öyle öyleyim ama hani tabii şu an o %80 azaldı. %20'si böyleyse artık %80'i tahmin, yani tahmin edebilirsinizdir. <gülüyor> Fikret abiye de soralım peki Yusuf'um. Hadis tam yerini buluyor hocam. Küçükken yaramaz olan çocuklar büyüdüğünde zeki olacağını işarettir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden kızmaymış yani, yani. yani. Çocuklar yaramazsa Çok kızmayın. Çok güzel. Doğru yönlendirin. Trabzon'da var mı hiç Ramazan anınız Fikret abi? Yani hocam biz çocukken... Top atışlarını beklerdik. Top atıldığı zaman hemen koşardık sofraya. Top atıldı. <gülüyor> Aklıma niye güldü? Niye güldü? Özür dilerim lafınızı gösterdim. <gülüyor> niye hep top biliyor musun abi? Genelde bizim osyalarımız bazıları hep Erkan asardım. <gülüyor> <gülüyor> ya da Trabzon ne oluyor öyle şey. <gülüyor> Erkan an? Bir kere bize de kere Rize'de gördüğüm şey duymuşsun. Her sene bir vukuat var. Var değil mi? Var var. O yüzden top daha garanti oluyor. <gülüyor> Yani e, oralarda böyle eskiden yani işte yemek paylaşımları filan olurdu. E, hala da e, eskisi gibi değil ama. E, şimdi eskiye nazaran şu anda şartlar, imkanlar daha güzel. Aslında daha güzel paylaşımlar, daha güzel etkinlikler yapılabilir. Mesela biz buradan yola çıkarak bir gün otururken böyle. E, ya Nerede o eski Ramazanlar filan diye muhabbet oldu. Sonra düşündük dedik ya. ...eskiden daha güzel imkanlar var. O zaman daha güzel şeyler yapabiliriz. Mesela çocuklara hem Ramazan'da hem Ramazan bayramında etkinlikleri yapıyoruz. Hatta bayramda... ...böyle yarışmalarla başladığımız... ...sadece hediye dağıtımıyla... ...sonra ona işte halat çekme yarışı, bilyalı yarışları... ...işte balonlarla sokağa süsleme... ...bütün herkese büyüklere gül dağıtıyoruz falan... Şu anda 11 senedir geleneksel hale getirdiğimiz mahallemizde böyle bir etkinliğimiz var. Halen devam ediyor. Halen devam ediyoruz. Tabi pandemiden, pandemiye kadar. Tabi pandemi döneminde de <gülüyor> e, çocuklar evlerini süslüyorlar. <gülüyor> i̇şte masaları Kur'an'dır, hoş geldin Ramazan falan böyle. E, o resimleri atıyorlar. Aynı etkinliği Allah ara Allah vermeden Allah. devam ettiriyoruz. Abi ilk organizasyona gönüllü olarak geliyorum. Valla söz. Eyvallah. Çünkü niye? benim canı evimden vurdu. Bilgerli dedi. Bilya da nedir? açalım ne yapalım arkadaşlar? <gülüyor> ee, bu bi, bilya dediğimiz hani döner içi, şimdi, onun adı bilya değil mi? bilya, bilya tabii yani. Bilye, ha, bilye. Bilya. Biz de bilyalı diyoruz. <gülüyor> ben de şaşırdım. Bilyalı mı, bilye mi diye. Bilye'yi tavut tekerlek aynağı. <gülüyor> dört tekerle, eh, ta, ahşap tahta, uzun bir tahta kenarlarından çekerdik. İpini de yapardık, ona direksiyon yapardık. <gülüyor> Bayır aşağı bir koyardık. Artık zaten Allah korusun, nerede duracağımız belli değil. Eyvallah. O bilyar olayı benim çocukluğumdan beri bir hastalıktır bende. Fikret abi güzel hadi o bakalım. O zaman bayramda bekliyoruz Seyir hocam eyvallah. Eyvallah. Seyir Seyir eyvallah, sözünü aldık. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Bir de mesela e, sosyal medyada mesela e, çok takip ediyorum. Çok güzel paylaşımlarım var mesela dikkat ediyorum. E, hep sosyal sorumluluk, farkındalık içerisinde çok mesela hayvan sevgisi. Ya... Abi zaten adı üstünde sosyal medya değil mi? Evet. Sosyalleşme yeri. Değil mi? Bireysel sosyal sorumluluk değil. yeri. Bravo. Burası biz bunu yanlış anladık. Yani insanlarımız, gençlerimiz, arkadaşlarımız, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, kısacası bütün insanlık yanlış anladık bu olayı. Yani burası yeme, yediğin yemeği paylaşım yeri değildir. En iyi aldığın kıyafetini paylaşıp da gösteriş yapma yeri değildir bindiğin arabayı gösterip de bakın benim var alabiliyorum ama sizin yok işte siz binemezsiniz çünkü sizin yok deme yeri değildir adı üstünde sosyal medya sosyalleşme sosyal sorumluluklar yeri ben oldu bitti yani hep buna ağırlık verip yani benim ne bindiğim arabayı görebilirsiniz ne yediğim yemeği görebilirsiniz evet, evet. yani olan var olmayan var bir de arkadaş ben... buna dikkat de etmiyorlar görgüsüzce bağınızı delirmişçesine bir savurganlık bir tüketim yani insanlarımızda artık edep yahu dediğimiz durumlara Kesinlikle. artık geliyoruz. Hani ya buna rağmen sosyal medyaya bir girin. Ooo, Oo. Ya neler neler neler neler. Mesela, neler. mesela yani sizin daha çok böyle hani kediler, köpekler, hayvanlar noktasında çok biliyorum hassasiyetinizi. Çünkü hayvanlardaki o saf sevgiyi, yaratılıştaki o hani sev de, kelimesi vardır ya, o sevgi. O eee ahlakın verdiği güzellikler nimetleri sevgi Allah'ın yarattığı her şeye sevgi işte tabiatına insanına hayvanına işte doğasına havasına suyuna yarattığı kısacası her şeye olan sevgiyle yaklaşımız yaratıcıya her şeyin yaratıcısına peygamberlerine her her şey, işte Messenger İngilizcesi işte mesajlarına peygamberlerine olan sevgi aslında her şeyin baş yapısı sevgidir. Sevgiyi her sana. şey sevgiden geçer. Sevgiyle tatlı dille her yılan şey, dilinden çıkarmak gibi bir deyim vardı ve bu doğrudur. Bu sevgi üzerine ben de hayvanlara yani çocukluktan beri gelmedir. Benim dediğim gibi hani köyde çok yaşadığımız çocuk çocukluğum köyde geçtiği için de benim dedem de reçberdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, hayvanlarımız vardı. Onları işte otarma derler biz. Hani hayvan otarmaya götürmem. Hep bunları ben yapardım. Çocukluğumdan beri bir hayvan sevgisi vardı ve gerçekten de ülkemizde şu anda hala da hayvana şiddet işte ya bu konuların konuşulması bile beni çok rahatsız ediyor. Hani olmasını geçti, Bu dünyanın her yerinde var bu tarz. Ya ben her zaman şöyle yanaşırım her şeyi. Ya bir şeyler evet. Her yerde sıkıntı var mesela pandemideyiz değil mi? Yani herkes sıkıntıda. Bizim bazı sanatçılarımız ağlar mesela Geçinemiyoruz edemiyor. edemiyoruz daha arabasını evini satan görmedim. Geçinemiyor diye ağlayanlara mesela çoğunda da vardır. 2-3 tane arabası vardır. 2-3 tane de evi vardır. Ama daha bir tane evini satıp da geç yani geçinebiliyoruz. Allah'a çok şükür hamdolsun diye Ben doğru gün görmedim. Hep bir sıkıntı, hep bir stres. Bir, bir ne var. yapsın abi? Askeri ücretle ne yapsın? Değil mi? tabi o insan çok o yüzden, dikkat yüzden etmek lazım çok dikkat etmek lazım. Ben de hayvanlarla ilgili olan sıkıntılarda rol modeli olma derdindeydim ve bunu her defasında da dile getirdim. Ee, insanlığa yapılan yardımlarla alakalı çok bazen şey yaparlar. Hani hayvanlar aldığım işte Kilolarca kemiye bile laf edenler oluyor işte ya ön yargı ön yargı ön yargı ön yargı zaten atomu parçaladık ön yargıları parçalayamıyoruz o yüzden de ben hayvanlarla olan ilgili olan durumda her zaman ön saflarda olmaya çalışıyorum ne olacağını bilemezsiniz belki hiç ummadığınız bir kedi, ummadığınız bir sokaktaki bir sokak köpeği belki de bir karınca tam basarken, ezerken o kenara kaçmışsındır ama Allah'ın yarattığı bir canlı ezmeyelim ya. diye düşündüğü bir varlık seni cehennemden kurtarıyor. Ben bir şey söyleyeyim kurtarı Cehennemden kurtarır dedin ya, tam aklıma Peygamber Efendimiz'in bir hadisi geldi. Bir kadın var çok ibadet ibadetlerine çok düşkün fakat bir kediyi hapsediyor. Bırak yeme içmeyi vermeyi hapsettiği yerde haş olsun, haşerelerden bile yerdeki haşerelerden bile yemesine izin vermiyor ve kedi ölüyor ve o kadın cehennemlik oluyor Peygamber Efendimiz ifade ediyor bir kadın da var affedersiniz kötü yolda ama yoldan geçerken bir e, bir köpek görüyor Görürüz. ve koyudan ayakkabısını veya terliğini çıkarıyor oradan, o, o günkü şartlarda oradan suyu çekiyor o köpeğe içiriyor ve dolayısıyla hiç tövbe etmiyor yani hadislerde bu ya, tövbe ettiğine yönelik bir ibarede göremedim ben varsarı özür diliyorum e, tövbe etmemesine rağmen o kadının da Peygamber Efendimiz cennetlik olduğunu ifade ediyor. Bakın. Yani hayvanlara çünkü ya bütün hayvanlar ay, ayetlere baktığımızda hepsi e, Allah'ı kendi lisanıyla tesbih ediyor ya. Yani biz hayvan deyip geçiyoruz ama biz insanız eşrefi mahlukatız. Yaratılmışların en şereflisiyiz. E, dolayısıyla bizim değil mi Allah'a olan borcumuz var, kullara olan borcumuz, doğaya, tabiata, hayvanlara ama biz Allah'ı Amma noktasında, zikretme noktasında zaten zafiyetimiz var ama hayvanlar muntazam bir şekilde çünkü ayet diyor, siz diyor şey yapamaz, bilemezsiniz. Yeryüzünde yaratılmış her varlık, her canlı Allah'ı tesbih eder. Bitti. Ben bu ayet okuduktan sonra hayvanlara farklı bir göze bakmaya başladım. Kesinlikle öyle. İşte biz de takipçilerimizi, sevenlerimizi böyle e, istirak etmeye çalışıyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz ki Allah'ın yarattığı her şeye saygılı olun, sevin. Ya hocam bununla alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Aleyhisselam. 10.000 kişilik orduyu Mekke'ye giderken ya, bir köpek köpek uyuyor diyor Yavrularını. Yavrular pardon, yavrular. Emziriyor. Emzirirken 10.000 kişilik ordunun yönünü değiştiriyor. Dünyada hiçbir örneği yok yani. Kesinlikle. Böyle bir dinin mensuplarıyız. Ve ve böyle bir yani. peygamberin ümmetiyiz. Evet. Bizler rol modelleri olaraktan kitlelere hitap eden, milyonlara hitap eden olan insanlar olaraktan bunların ee, Rol modeller olmalıyız ve ön planda olmalıyız. Yani. Zaten sanatçı dostlarımdan benim her zaman bekle, beklediğim buydu. Yani, şöyle yani son... laf vardır ya her şeyi devletten beklemeyeceksin. Aynen. O yüzden her şeyi devletten yani beklemeyeceksin. Sizin şöyle avantajınız var sizler gibi değerli <gülüyor> üstadlarımızın, Sen sanatçılarımızın değil mi Fikret abi? Mesela tabii kitleler var, fanlarınız var sizi gerçek manada takip eden gerçekten çok iyi, ciddi kitleler var. Siz ne yaparsanız o kitleler belki ona özenecek. Ya yüzde belki onu yapsa, yüz... yüzde Heh. onu yapsa on binlerce insandan Aynen. bahsediyoruz. Hayrı yapan, hayra vesile olan hayrı yapan Hı. gibidir. Değil mi? Yani sizde bir hayıra bir çığır açmak anlamında, bütün paylaşımlarınızı sosyal medya noktasında ki zaten ben görüyorum. E, ne oluyor? Siz e, bir, bir nevi e, amel defterimize hayır teşvik ediyor. Ed ed ed ed hem teşvik ediyorsunuz o insanları kurtarıyorsunuz veya kurtarıyorlar kim yapıyorsa. Hem de amel defterinin açık kalmasına güzel bir vesile yani. devamlı sevaplar yazılıyor. Ne mutlu bize işte. Aynen. Ya yaşama yaşama sebebimiz amacımız bu zaten. Niye geldik bu dünyaya zaten? Hani bir olmaya, birlik olmak için geldik ve birbirimizle yaşamayı öğrenmeye geldik. Değil mi? Ama Kesinlikle. Yani bir ve beraber olursak Allah'ın evet. izniyle her şeyin üstesinden geliriz. Değil mi Fikret abi? Tabi burada şey de ortaya çıkıyor hocam. İyilerin tembelliği zalime cesaret verir. Aynen bak çok güzel. Vallahi el olsun Onun için e, çok güzel. iyiler su gibi akması lazım ki beraklığını sürekli korusun. Değil mi? Yani sürekli su gibi akmalıyız. Tadımız, rengimiz, kokumuz değişmesin hocam. Aynen öyle abi. Allah razı olsun. Ya böyle valla çok güzel bir akşam. Valla tatlı da çok güzel. Herden emeğine dakika, sağlık. Kim, kim, kimin emeği varsa bu sofrada Allah razı olsun. Valla burada. ölmüşlerin canına gitsin. Bir... Şöyle söyleyelim o zaman hani genellikle böyle klasik bir tabir ama ben bunu klasikten öte böyle candan söyleyeceğim. <gülüyor> hani hep böyle deriz ya biz şu anda izleyenler bizi 3 kişi olarak görüyor ama. Ya burada gerçekten bir devasa bir ordu var kamera arkasında. Tabii tabii bir ekibimiz var. Yani, yönetmenimizden... Merak etme sosyal misafire uyuyoruz. Eyvallah. <gülüyor> hepsi Oradan da vururlar şimdi. Hey, ordu mu var orada. Bunlar demek ki sosyal medya. <gülüyor> bir ordu var ama hepsi mesafeli. <gülüyor> Hijyene uygun, temiz, maskeli, Sağ mesafeli olsun. vesaire. Latife uygun. Allah razı olsun hepsinden. Onlara çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizlere böyle güzellikler sunuyorlar. Vallahi hocam normalde hep dile getirdim böyle ya farklı konseptler. Biraz daha böyle evin içine girelim, biraz daha evlere girelim halkımızla yakınlaşacağımız. Hani ağır sohbetler dışında aslında insanların daha böyle kolaylıkla anlayabileceği konularla daha sohbetler, hoş sohbetler. insanların şurasına dokunacak şeyler. Ha yapılmıyor mu? Yapılıyor ama daha çok olması böyle gerektiğini hep dile getirirdim mesela. Nacizane böyle bir akşam yürüyüş yapıyorum. <gülüyor> Sevgili yönetmenimle konuşuyoruz. <gülüyor> çok güzel oldu. Yani çok beğendim gerçekten. Abi. Böyle telefonla yaptık. Bir anda aklıma geldi biliyor musunuz? Ondan sonra Olma, yani, yani Diyanet olması gerekenlerden bir evet. tanesi bu işte. Yani Türkiye'de ilk <gülüyor> defa böyle bir proje oldu. O da Sağ olsun de. Bizlere nasip oldu. Ne diyelim? Allah e, hayırlı e, devamını getirsin ailesine devamını getirsin. getirsin. Allah razı Şimdi tabii Trabzon'da doğdunuz, ee, İstanbul'a geldiniz, sonra bir İngiltere maceranız var. İngiltere'de kaç 13 yaşında gittik İngiltere'ye. Kaç tabii, yıl kaldınız? Eya. Son 12 yıldır ben tamamen ülke kesin dönüş yaptım. Vatandaşlığına bile geçmedi İngiltere. Ne. O kadar koptum orayla hiç bağlarım Orada bir mesela intihar vardı. Ramazan Ramazan asın. Ramazan ayı ile alakalı yani Ramazanlar İngiltere'de nasıl geçiyor diye dersek tamamen biz Müslümanlar işte İslam aleminde ni yaşayan, İslamı yaşamaya çalışan e, Müslümanlar topluluğu olaraktan tabii ki. E, Yurt, yurt dışında olduğunuz için tabii ki bu hani sadece Türklükle alakalı değil. Dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerimiz var, komşularımız var orada. Özellikle Afrika'da ülkelerinden işte Somali olsun, işte Arap ülkelerinden olsun, işte Cezayir olsun. Oralardan çok Pakistan olsun işte. Hindistan'ın işte Müslüman kısmının olan taraflardan. Çok fazla komşularımız vardı ve annem de tam Karadeniz kadın işte, Gümüşhane kadın hani o Dostu o şey, e, ne terapiti kurmaya çalışan, çalışıyordu ve çok da güzel başarıyordu. Afrikalı, Somalili işte komşularımız gelirdi, Ramazan'la iftara gelirlerdi bizde iftar işte, sohbetleri edilirdi. Hiç kimse İngilizce bilmiyor, nasıl ederlerdi ben onu hala çözmüş değilim zaten. <gülüyor> Annem de İngilizce biliyor, onlar da biliyor. <gülüyor> çok da güzel anlaşıyorlar ama <gülüyor> ben anlaşamıyorum onlar anlaşıyor. Yani o bağ her zaman var ve onlar da aslında bizden daha da güçlüymüş. Mesela biz hani eskiden ne diyoruz, bir birlik beraberlik vardı işte komşusu açsa yemeğe yoksa işte şu bir tabağın yarısını alır yarısıyla idare edip o yarısını da komşuya götüren bir topluluk. Toplulukluk ya da topluluğuz diyeceğim ama çok ben görmedim neredeyse artık 2021'de öyle eskisi kadar. Hepimize zaten ondan yakınıyoruz. Onlar da hala hale hazırda Ciddi bir şekilde bu devam ediyor mesela. Ciddi bir şekilde komşusunun aç olduğunu bilirse evinde bir tak hurması bile olsa o hurmanın evet. yarısını kesiyor. Götürüp komşusuna götürüyor. Yani annem de onlara onu yaşattığı için ne çok güzel. etkilenmişler. Her geldiklerini böyle gözleri dolar. Ya bizi davet ettiğiniz çok mutlu olduk işte. Hani Somali, Somali'de yaşıyoruz biz hani ama bizi farklı bir insan olarak görmüyorsun. Annem hep böyle biz hani kardeşiz kardeş, hep kardeş kardeş kardeşi ön plana çıkardığı için de o güzel altyapıyı orada yaşayabildik biz yani yaşıyoruz yani. Peki o dönemlerde e <gülüyor> Kuran kursu var mıydı orada eğitim falan aldım. Benim hiç, benim evet <gülüyor> benim ben 2008'de pardon 1998'den İngiltere'ye gittim 98'den 99'a kadar Süleymaniye camimiz var Londra'da çok güzel çok özel bir camidir hocalarımız daire güzeldir Burhan hocamız benim bizim tabii bizim bizlerden sorumlu oradaki Burhan hocamız vardı hala hazırda hala daha görüşürüm kendisi ellerinden öpüyorum Ramazan'ı mübarek ilesin. Ee, bir sene ben yatılı Kur'an kursunda talebeydim, okudum. Bir sene? Bir sene boyunca. O çok iyi ya zaman. <gülüyor> e, i̇yi ki de gitmişiz. Tabii hani... Naizane e. yani ben açık konuşacağım. Tabii dürüst, dürüstlükten yanayım. Kal ne kadar kaldı? Yüzde otuz, yüzde kırk kalmıştır. Ama yüzde otuz, yüzde kırk bile şu anda İş... öyle zamanlar oluyor ki bana yetiyor. Değil mi? İyi yani, ki kere... gitmişiz. Yani Kur'an o zaman böyle usul... Abine amaz kılmayı biliyorsun en azından. E, Hangi sureleri okuyacağını şey biliyorsun. Ya. Yani öbür türlü şu anda... Baktığında hani öğle namazında ne kılacağını, okunacağını doğru düzgün gibi kimse bilmiyor. Hani baktığında haksız mıyım? Yani? Doğru düzgün, kimse bilmez yani. Hani asıyorum birinci katta, ikinci katta... işte zamlı süreler denen, de, denildiği zaman neler ne gelir sırada Kimse bilmiyor doğru düzgün. O yüzden hani bunun etkisini ben şu an çok şükür ki yaşıyoruz. Güzel eğittiler bizi, sağ olsunlar. Allah, Allah, o da bizim hayatımızda olması gereken bir şeydi. Ve onu da bir sene gibi bir kısa zamanda olduğu kadarıyla yaptık. Yusuf Güney Kur'an kursunda okudu. Şok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Niye olmasın abi? O hani sınıflandırmamak lazım. Ya, ya. ya insanlar ya. bak ben her zaman şunu söylüyorum. İşiniz ne olursa olsun, mertebeniz ne olursa olsun, yaptığınız iş ne olursa olsun. Onun yeri başka, tamam. bunun yeri başka. Hiçbir zaman hiçbir şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Allah razı olsun, çok teşekkür güzel. ediyorum. Biliyorsunuz Osmanlı'da diş kirası vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımızı şöyle sağ elimle vereyim, özür dilerim. Ben de ee, sağ el alıyorum, buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. İslam İlmihali ve Kur'an-ı Kerim. Allah razı olsun, vallahi. Fikret abicim, çok teşekkür ederim, vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Sizden i̇yi ki teşekkür varsınız, iyi ki geldiniz. Çok keyif aldım. İnşallah yine başka güzel böyle... Şimdi soktuğunda... laf, laf laf atıyordu, eskiden abi senin de daha iyi bilirsin de nerede böyle temiz Kur'an-ı Kerim bulabilmek? Para bile yok, par parayı bırak, hani... Yoktu anlıyor musun? Onu bile bulamıyorduk ya. Şu an Allah razı Şimdi olsun. Ne güzel bak. Şimdi çok para ama okuma azaldı. Şimdi okuma azaldı işte. İnşallah oku, okuyanlardan <gülüyor> oluruz inşallah. İnşallah. Evet Ramazan soframızın bu akşam da sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam iftar saatinde yine iki güzide konuğumla karşımızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.